Program yapar mısınız teklifi gelmiş çok sevinmişler bu işe ne ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı hayır Kara gözüm öyle dememişler ne demişler ha dostum diyerek başlamışlar programa Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa ha dostum aman Kara gözüm maşallah merhaba merhaba canım acıvadım benden de sana kocaman merhaba Kara gözüm Düşündüm, taşındım. Nereye taşındım? Taşınmadım efendim, ne taşınması? Ne bileyim, sen diyorsun. Ben düşündüm, taşındım dedin ya. Ya o taşınma öyle taşınma değil. Düşünüp karar verme manasında yani. Ha, ee, niye karar verdin? Yoksa radyo programını bırakıyor musun? Niye bırakayım efendim radyo programını? Ya ne bileyim, belki bırakırsın diye düşündüm. Hatta ben de taşındım. Dur bakayım, dur. Sen benim radyo programımı bırakmamı mı istiyorsun yoksa? Yok, istemiyorum ama bırakırsan sen bilirsin, iyi olur yani. Yani böyle bir karar aldıysan sana saygı duyarım. Sonuçta herkesin kendi hayatı. Karagöz, sen çıkar bakayım ağzından şu baklayı. Ağzımda bakla yok. Anladığım kadarıyla senin ağzında bakla da var, baklava da var. Ya, vallahi yok. Yoksa var da benim haberim mi yok? Karagöz. Şimdi ben desem ki, mesela radyo programını bırakıyorum. Oh oh, yani tüh tü. Mesela bırakıyorum desem, sen ne yaparsın? Programa devam eder misin yani? Bu programa mı? Evet, bu programa. Yok, oh, sen devam etme. Heh, sana da yakışan budur kadim dostum. Devam etmezsin. Hacı kara göz Karagöz, iki bedende tek yürek gibidir. Biri olmadan diğer yaşayamaz. Tek başlarına bir anlam taşımazlar. Ekip olunca değer kazanırlar ancak. Tabi tabi. Onun için en azından beni ikna eder. Kaldığımız yerden dinleyicilerimizin huzuruna çıkmaya devam ederiz. Sen kendin bu programa devam etmezsin yani. Şimdi anladım. Aferin benim canım dostum. Tabii ki bu programa devam etmem, kendi başıma güzel bir radyo programı yaparım. Şöyle cıngıllı, efektli, bol prodüksiyonlu. Vay vay vay vay! Ben baklayı çıkart derken sen baklayı kustun Karagöz. Ben siz nasıl bir radyo programı yapacaksın anlat bakalım. Ne olacak programının adı? Mesela şey olabilir e, Karagözle Patates Maske bir program Şöyle bir program. Her sabah radyolarda gazete okunur ya, haberler üzerine yorum yapılır hani. işte o tarz. Ama bu yorumlar Karagöz'ün dilinden, Karagöz farkıyla olacak. Çok sıradan, banal bir program. Ya da şey olabilir, Karagöz'le yeme de yanında yatılıya yaptı. Nasıl bir şey? Birader öyle. Efendim radyoda yemek programı. Enfes leziz yemek tariflerini dinleyicilerimiz Karagöz'den duyacak. <gülüyor> valla okta üstte bile programıma çıkmak için can atacak. Bence hiç orijinal bir fikir değil efendim. Öyle mi? Bence sen kıskanıyorsun ya neyse kıskanma Hacı kıskanma. Cillok gibi bir fikir valla. Ama ben de fikir çok. Mesela bir başka program adı... ...Karagöz ile Şiir seli. O ne? Şiir programı mı? Tabii ki şiir programı. Beğenemedin mi? Ne bileyim. Sen bilendiğince hava durumu programı sandım. <gülüyor> gül sen gül. İğrenç gülüşlü adam gül. Tamam şiir programı olmazsa şu olur. Karagöz'de tüstüribistof. O nasıl bir yer? Ne programı böyle? Radyoda magazin programı. Televoleler gibi, magazin forever'lar gibi. Haftanın gelişen magazin olaylarını anlatacağım. Utan, kendinden utan. Koskoca Karagöz'ün uğraştığı şeye bak. Hiç olmazsa daha ciddi bir şeyler yap yahu. Yaparım. Mesela Karagöz'de meşin yuvarlak. Bu programı? Spor programı. Haftanın maçları hakkında bilgilerin olduğu... ...Karagöz'de meşil yuvarlak Dünya Radyo'da. Nasıl? Sen yaparsın Ne <gülüyor> Yaparsın, yaparsın. Ya Hacıva tamam tamam. <gülüyor> Gülür koyma. Ben sana şaka yapıyorum birader. Karagöz'ün Hacıva'sız bir anlamı olur mu? Halkımız bu ikiliği ayrı ayrı görürse... ...eskisi gibi sevip sayar mı? Bunca yıldan sonra ayrılık bize yakışır mı? Vay aziz dostum benim. ...sana da bu yakışır işte. Erdemli adamsın sen. Vefasızlık etmezsin. Asıl şimdi sana değil... ...bunları düşünen kendime kızıyorum efendim. Neyse geldi geçti. Ee, sen ne diyecektin? Bir şey düşündüm taşındım falan diyordun ya. Ne bileyim unuttum gitti. Zaten süremiz de bitti. Haa öyleyse her ne kadar sülçülisan ettikse... ...affola!